Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainu ve nestağfiru ve nauzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amaline Men yehdillellahu fela mudillele ve men yudlil fela hadiya Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve rasuluh Ema ba'd Fe inna estağal hadîs kitabullah ve hayral hediye hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerral umuri muhtesatuhâ. Ve kulle muhtesetin bid'a. Ve kulle bid'atin zalâle. Ve kulle zalâletin finnâr. Zeverceş Şerh'in de iman kitabında, Havza iman bölümündeyiz. 46. hadis. Sunabih İbnül A'ser radıyallahu anh'den. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben havuzda sulayıcınızım. Muhakkak ki ben diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla övünürüm. Benden sonra birbirinizi öldürmeyin. Bunu İbn-i Beşkuval, ala اَلَا جُزْ اِبَق۪ي min hadi min اَحَد۪يسِ الْحَوْضِ Adlı Risalesinde, İbn-i İbban, Ebu Avane, Ahmet bin Anbel, İbn-i Mace, İbn-i Ebu Yala, Taberani, Hümeydi, Muceminde i̇bn Kani, El-Fitende Nuaym bin Hammad, Bukhari ve Müslim'in şartlarına göre olan bir isnatla rivayet etmişlerdir. Evet, imanın şartlarından birisi, iman edilecek esaslardan birisi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam için kıyamet gününde, ahiret günde haus kurulacağıdır. Bunu beyan ettikten sonra, diğer ümmetlere karşı çokluğunuza övünürüm diyor. Yine ümmetlere karşı çokluğunuza övünürüm dediği başka bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evliliği teşvik ediyor. Burada çoklukla övünmeyi benden sonra birbirinizi öldürmeyin şeklinde bir yasayla bildiriyor. Yani bu tıpkı diğer bir hadiste benden sonra sakın birbirlerinizin boynunu vuran kafirlere dönmeyin. Hadisinde belirtildiği gibi. Yani ümmetin sayısını azaltmayın. Çünkü insanların e, bu hadiste bahsedilen birbirini öldürmesiyle kastedilen ehli İslam'ın eli kıble olan insanların birbirlerinin kanlarını helal saymalarıdır. Allah Resulü Aleyhisselat Vesselam böyle bir e, itikadın kişiyi okunyaydan çıkması gibi dinden çıkaracağıyla tehdit etmiştir. Bu sebeple yani böyle bir duruma düşmeyin diye bildiriyor. 47. hadis Zeyt bin Erkam radıyallahu Anten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Siz havzıma uğrayacak olanların 100 binde biri veya 70 binde biri bile değilsiniz dedi. O gün onlar 800 veya 900 kişiydiler. Bunu Ebu Davud Et-Tayalisi Müsned'inde Ebu Davud Sünen'inde Sicistani Sünen'inde Ahmet bin Ambel hakim Al bin Hümeyd İbnül Cadd Müsnedinde İbn-i Şeybe Bezzar Taberani Lalkai İbn-i Asım Beyhaki Elbas ve Nuşur'da Bukhane'nin şartına göre Bir isnatla rüva etmişlerdir. Bu hadis Merya Aleyhisselatü Vesselam'ın Havzını ispat etmekle, ispat etmekle beraber Havza uğrayacak olanların Sayısının çokluğunu da ifade etmekte. Yani huzurunda 800 veya 900 kişi Bulunuyor. Bunlara siz Havıza gelecek olanların 100 binde biri bile değilsiniz. Yani 70 binde bile değilsiniz gibi bir ifade kullanıyor. Aleyküm sağ Bu da en azından Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın havuzuna uğrayacak kişilerin 100 binden fazla olduğunu gösteriyor. Yani bir sayı limiti bildirilmiyor burada. 48. hadis. Cabir bin Abdullah radiyallahu anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben havuz üzerinde ona uğrayanlara bakarım. Bazı insanlar tutulup benden uzaklaştırılır. Ben ey Rabbim benden ve benim ümmetimdendir derim. Senden sonra onların neler yaptıklarını bilmiyorsun. Senden sonra durmadılar, topuklar üzerinde geri döndüler denilir. Cabir radiyallahu dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Havuz bir aylık mesafedir. Uzunluğu ve genişliği aynıdır. Bardakları semadaki yıldızlar kadardır. Onun kokusu miskten güzeldir ve rengi sütten beyazdır. Ondan içen bir daha asla susamaz. Bunun Müslüm'ün şadına göre bir istinadlı Ahmet bin Hamdel ve İbni İbban rivayet etmişlerdir. Burada havuzdan uzaklaştırılacak kimseler bidat olan fiil ve itikatlara sahip olmaları sebebiyle, sonradan dinde çıkardıkları muhtesat sebebiyle uzaklaştırılacakları bildiriliyor. Yine Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın e, ölümünden sonra işte insanların, ümmetin ne yaptığından haberdar olmadığının açık bir ifadesidir. İşte, e, mesela tasavvufçular, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinde insanlardan her birinin ne yaptığından haberdar olduğu, işte tıpkı hayattaki kimse gibi, kabrine gidip ziyaret edeni bilir veya olaylardan haberdardır gibi değişik itikatlara sahip olmuşlardır. Bu hadis bunu açıkça nef ediyor Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam vefatından sonra ümmetinin neler yaptığını bilmemektedir. Onlar berzah hayatı vardır lakin berzah hayatı bizim bilmediğimiz bir manadadır. Ümmetinden işte e, demek ki bazı kimseler bir takım bidatlere bulaşmışlar ve bu sebeple havuzdan nasipler olamayacaklardır. Senden sonra durmadılar, topuklar üzerinde geri döndüler deniliyor onlara. Yani bir nevi irtidada benzer bir ifade. Bu tıpkı az önce Sunabi İbnül Aser radıyallahu anh rivadette hadiste olduğu gibi benden sonra birbirinizi öldürmeyin. Birbirinizi öldürmeyin ki havuz. Dan nasibiniz olsun gibi bir uyarıyla örtüşmekte bu. Ee, hadisin devamında Cabir radıyallahu Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın havuzun özelliklerinde anlattığını bildiriyor burada. Yani havuz oldukça geniştir. Enine boyuna aynıdır. Geniştir oldukça. Bir aylık mesafedir. Ee, bu da kare gibi olduğunu gösteriyor. Yani eni boyunu aynı. Bardakları semadaki yıldızlar kadardır. Yani e, onların çokluğundan dolayı iman ehli sıkıntı çekmeyecekler. Burada kokusu, rengi e, ve içildiği takdirde asla kişinin susanmaması gibi daha başka özellikleri de bildiriliyor. Şüphesiz bunlar Nebi Aleyhisselatü Vesselam ümmetini hangi menheç üzerine bıraktıysa o menheci sapmadan tutanlar içindir. Şefaate imanla ilgili baba geçiyoruz. 49. hadis, Ummu Habibe radıyallahu anhadan Nebi aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Ümmetimin benden sonra karşılaşacakları şeyler bana gösterildi ve bu beni üzdü. Onların birbirlerinin kanlarını dökecek olmaları bana ağır geldi ve bana kıyamet günde onlara şefaat yetkisi, şefaat etme yetkisi verilmesini istedim. Bu bana verildi. Bu hadis İbn-i Asım Es-Sünnede ve etdiyatta, İbn-i Bişran Emali'de Bukhan'ın şartına göre bir isnatla Rivayet edilmiştir. Bu hadis bir önceki hadisle e, tenakuz halinde değildir. Yani önceki hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam e, bazı kimseleri işte bunlar benim ümmetimdendir diyerek e, havzına e, davet etmek istiyor. Fakat onlar uzaklaştırılma sebebi olarak bunlar senden sonra neler çıkardılar sen bilmiyorsun e, denilir onlara Nebi Aleyhisselatü ama Burada ise genel manada ümmetin neler çıkaracağı, birbirlerinin kanlarını dökeceği, bunun gibi şeylerin olacağı bildirilmiş ama bunun kimler tarafından yapılacağı bildirilmemiştir. Dolayısıyla ilk hadiste bildirilen şey muayyen bazı şahıslar hakkındadır. Bu hadiste bildirilen ise genel bir e, ihbardır, gayb haberidir. E, dolayısıyla Nebi Aleyhisselatü Vesselam işte bunlar benim ümmetimdendir dediğinde e, bu kendisinden sonra çıkarılacak şeyleri Hangilerinin yaptığını bilmediğinden bunları tanımamıştı. Burada e, ümmetin başına neler geleceği bildirilmiş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. E, yani ümmet fitneye düşecek, birbirlerine düşecekler. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı üzmüştür. E, ve bundan dolayı, ümmetin böylesi bir ihtilafa düşmelerinden dolayı, birbirlerinin günahına girmelerinden, haklarına girmelerinden dolayı, bunlar illaki Cehenneme girecekler. Yani ateşe girecekler. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin hukuku olan konularda Allah Azze ve Celle affedse bile kulların birbiriyle ilgili hakları söz konusu olduğu için bunlar telafi edilmediği takdirde ateşe girme söz konusu olur. Bu yüzden Nebi Aleyhisselatü Vesselam onlar için şefaat verilmesini istiyor. Kendisine böyle bir yetki verilmesini istiyor ve bu bana verildi diye bildiriyor. 50. hadis Enes radıyallahu anh'de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Şefaatim ümmetimden büyük günah sahipleri içindir. Bunu İbn-i Uzeyme Kitab-ı Tevhid'de İbn-i Sahihinde Hakim Ziyahül Makdisi, Tarihinde Bukhari Ahmet bin Amber, Tayalisi Ebu Davud, Tirmiz, Ebu Yala Bezzar, Taberani İtikadda Lalkai, Haris bin Ebi Usame Müsnedinde, Hilyetül Evliyada Ebu Naim, Müsnedü Şeabda Kudai'i Emalisinde Mehamili, Eşşeriya'da Acurri, Tabakat'ta Ebu Şey, Tarihinde Hatibül Bağdadi, Şuaabul İman'da Beyhaki ve Tarihinde İbn-i Sakir, Bukhari ve Müslim'in şartına göre bir isnatla rivayet etmişlerdir. Evet, burada Nebi Aleyhisselatü Vesselam ümmetinden büyük günah sahipleri için şefaat edeceğini bildiriyor. Yani az önce bildirdiğimiz gibi işte cennete girmiş olan kimselerin çıkması için bir şefaatte bulunacak Nebi ve Vesselam kendi amelleri sebebiyle, yani büyük günahlara düşmeyen kimseler ise onlar kendi amelleriyle zaten kurtulacağı için Nebi Aleyhisselatü Vesselam, özellikle ümmetinin büyük günah sahipleri için şefaat talep etmiş. Bu yetki de kendisine verilmiştir. Şefaat konusunda sadece Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a has değil. Ümmetinden bazı kimselerinde şefaat edeceğine dair rivayetler geliyor. Mesela 51. hadis Enes Radyallahu anh'ta yine Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam şöyle buyurdu. Muhakkak ki Kişi iki kişiye, üç kişiye şefaat eder. Yine kişi bir kişiye şefaat eder. Bunu İbn-i et-Tevhid'de Bezzar Müsned'inde Bukhar ve Müslim'in şartlarına göre bir isnatla rivayet etmişlerdir. Yani burada Allah Resulü aleyhisselatü Vesselam ümmetinden bazı kimseler de amellerinin durumuna göre iki kişiye, üç kişiye veya bir kişiye şefaat edecektir. 52. hadis Abdullah bin Ebil Ceda radıyallahu anh'den. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Elbette ümmetimden bir adamın şefaatiyle temim Muğullarından daha fazla kimse cennete girecektir. Dediler ki, bu senden başka birimi Ey Allah'ın Resulü. Yani ümmetim de dediğine göre senden başkasını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benden başkası buyurdu. Bunu Darimi Süneninde İbn-i İbban, Hakim Ziyavül Ahmet bin Ambel, Tayalisi, Tirmizi İbn-i Mace, Ettevhidde İbn-i Müsnedinde i̇bn Bişeybe, Şeybe, Emali'de i̇bn Bişran, Ebu Yala, Mu'ceminde İbnül Mukri, Yine Mu'ceminde İbn-i Kani, Mu'ceminde Beygabi, El Marife'de Ebu Nuaym, İbn-i El Ahad ve El Mesani'de, İbn-i tarihinde, Dulabi El Kuna ve El Esma'da, Beyhaki Delal'ün Nübüvve'de, İbn-i tarihinde, Müslüm'ün şartına göre bir isnatla <gülüyor> rivayet etmişler. Bu Temim oğullarından daha fazla kimse, temim oğulları kalabalık bir kabile, onlardan da daha fazla kimse için ümmetimden bir adam böyle bir şefaat edecektir diyor. Bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinden, ümmetinden bazı kimselerin bir iki üç kişiden daha ziyade çok daha fazla kalabalıklara da şefaat edebileceğini bildiriyor. Bütün bu hadisler, esasında şefaat hakkındaki hadisler, mütevatir derecesindeki hadislerdir. Bunu e, mutezile ve sünnet inkarcileri inkar etmektedirler. E, Kur'an-ı Kerim'de e, şefaate delalet eden ayetler olmasına rağmen inkar ederler. Bunlardan birisi de Seyyid Kutup'tur. Mesela o e, Zümer Suresi'nin 3. ayetinin tefsirinde e, işte biz bunlara bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz diyen müşrikler söz konusu ediyor bu ayette. Bu ayeti delil getirerek şefaati komple inkar etmekte. Onların bu inkarlarına sebep olan şey şirk ehlinin şefaat anlayışındaki aşırılıkları, dengesizlikleridir. Yani biz Allah Azze ve Celle'nin bazı kullarına, peygamberlere, meleklere, bazı salih kullara Allah Azze ve Celle'nin izin vermesi sebebiyle, Şefaat etme yetkisi verdiğini hadislerden anlıyoruz. Yine Kur'an-kerim'in bazı ibareleri bunu gösteriyor. Mesela e, ayet el-küsde okuduğumuz menzellesiyeş ve o indehu illa ifadesi illa bir izni. Onun izni olmadan şefaat edebilecek kimdir? Şimdi bu buradaki sapma şu noktada. Biz kime Allah Azze ve Celle'nin şefaat etme izni verdiğini, vereceğini bilmiyoruz. Yani muayyen şahıslar olarak bilmiyoruz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a böyle bir şefaat yetkisi verildiği, işte gördüğümüz hadislerde de açık, bu sabittir. Ama ondan başkaları için şefaat yetkisi verildiğine dair elimizde bir ilim yok, elimizde bir delil yok. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan dahi hali hazırda değil, ancak kıyamet günde Allah Azze ve Celle'nin huzuruna seyredecek, biraz sonra e, aktaracağımız hadiste ayrıntısıyla açıklanacak bu. Ancak ondan sonra izin verilecek, ondan sonra ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan şefaat isteme caiz olacak. İşte şirk ehlinin düştükleri, şefaat konusunda düştükleri şirklerden birisi, henüz Allah Azze ve Celle kendisine bir izin vermeden belli kimseleri şefaat edebilme yetkisine layık görmeleri ve ondan bu şefaati talep etmeleridir. Yani muayyen bazı şahıslardan böyle bir talepte bulunmalarıdır. İşte kabir sahipleri olan Lat ve Uzza gibi kavmi içerisinde hayırsever olan insanları da böyle gördüklerinde Zümer Suresi 3. ayetinde anlatılan kimseler de bunlardır. Bu kabirlere giderek onlardan İstigasede bulunuyor, medet istiyor, yardım istiyorlar, şefaat istiyorlardı. Allah Azze ve Celle defaatle ayetlerde müşriklerin bu şefaat anlayışını reddetmiştir. Müşriklerden reddedilen bu şefaat, batıl bir şefaat inancı sebebiyle işte e, mutezile ve hadis inkarcısı ekoller de şefaati komple inkar yoluna gitmişlerdir. E, bu sebeple kitaba ve sünnete muhalefet etmişlerdir. Yani hak olan bir şefaat var. Biz şu an için bunu Ya Rabbi bize şefaat edicilerin şefaatine bizi nail eyle deriz. Allah'tan isteriz. Ama Allah'tan gayrından istediğimizde ey falanca işte sen bana şefaat et. Bunu söylemek şirktir. Bu ibadet içerikli bir Taleptir. Yani bu ifade bir duadır. Duanın kıblesi ise ancak Allah Azze ve Celle olmalı. İbadet ancak Allah Azze ve Celle'ye yönlendirilmelidir. La İlahe illallah manası da budur. Bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kavmini La İlahe illallah demeye çağırdığında ne yani şimdi kabirlerden işte böyle şefaat isteyemeyeceğiz mi, istigase edemeyeceğiz mi gibi düşünceler oluştuğu için onlar bunu kabul etmediler. Çünkü ilahın manasını biliyorlardı müşrikler. İlah kendisine ibadet edilen varlık demek. La ilahe illallah dediğin zaman kendisine ibadet edilmeye layık sadece Allah vardır. Başka hiçbir ilah söz konusu değildir demek oluyor. Bunu demeye yanaşmıyorlar. Saat suresi 5. ayetinde belirtildiği gibi işte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için ilahlarımızı tek bir ilah mı yaptı? yani biz değer başkalarına seslenemeyeceğiz mi, onlara dua edemeyeceğiz mi yalvaramayacağız mı dercesine ilahlarımızı tekbir ilah mı yaptı diyerek itiraz etmişler ve İslam'ı kabullenmemişlerdi. Atalarından öğrendikleri e, dine böylece tabi olmuşlardı. Makamul Mahmutla Mahmud'la ilgili olarak yani şefaat makamı olan e, İsra suresinde geçen bu makam Mahmutla Mahmud'la ilgili olarak e, Bukhar ve Müslim'de hadisler gelmiştir. Fakat Selman radıyallahu anh'dan biraz daha farklı bir ayrıntıyla, ufak bir takım e, lafız farklılıklarıyla geldiği için biz burada e, bu rivayeti aldık. Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göre olduğu için. E, Selman radıyallahu dedi ki, kıyamet gününde güneşe 10 yıllık bir hararet verilecek. İnsanların başlarına doğru iki yay mesafesi kadar yaklaştırılacak. Öyle ki İnsanlardan akan ter gittikçe yerden yükselecek, insanların ağızlarına kadar doluşacak ve bundan dolayı kişi boğulurcasına kık kık diye sesler çıkar, çıkarmaya başlayacaktır. İçinde bulundukları bu durumu görünce işlerinden bazıları diğerlerine içinde bulunduğunuz şu durumu görmüyor musunuz? Babanız Adem Aleyhisselam'a gidin de Rabbinizden sizin için şefaat dilesin derler. Sonra Adem Aleyhisselam'ın yanına gelip ''Ey babamız Allah Teala seni elleriyle yarattı, ruhundan sana üfledi, cennetine yerleştirdi, Rabbinden bizim için şefaat dile, içinde bulunduğumuz durumu görüyorsun.'' dediler. Ancak Adem Aleyhisselam onlara ''Ben size şefaat dileyecek makamda değilim, kendi yaptıklarım dururken size nasıl şefaat edebilirim?'' diyecek. Yani o yasak meyveden yemesi, dünyaya indirilmesi bunun gibi durumları söz konusu ediyor. Ona kime gitmemiz emredersin diye sorduklarında da Adem Aleyhisselam Allah Teala'nın kendisini şükreden kullarından kıldığı kişiye gidin der. Bunun üzerine Nuh Aleyhisselam'a gelip "Ey Allah'ın nebisi, Allah Teala seni şükreden kullarından kıldı. İçinde bulunduğumuz durumda görüyorsun. Kalk da bizlere şefaatçi ol" derler. Ancak Nuh Aleyhisselam da onlara "Ben size şefaat dileyecek makamda değilim. Kendi yaptıklarımı dururken size nasıl şefaat edebilirim?" karşılığını verir. Burada Nuh Aleyhisselam'ın yaptığı e, kavmi için beddua etmesi, e, bunun yanı sıra müşrik olan oğlun, oğluna üzülmesi gibi e, meseleler dile getirecek yani. Ona peki kime gitmemizi emredersin der. Nuh Aleyhisselam, Allah Teala'nın dostu olan İbrahim Aleyhisselam'a gidin der. İbrahim Aleyhisselam'ın yanına gelip, ey Allah'ın dostu içinde bulunduğumuz durumu görüyorsun. Rabbimizden bizim için şefaatçi ol derler. Ancak İbrahim Aleyhisselam onlara ben size şefaat dileyecek makamda değilim. Kendi yaptıklarımı dururken <gülüyor> size nasıl şefaat edebilirim der. Ona peki kime gitmemizi emredersin? Burada da İbrahim Aleyhisselam işte üç yerde yalan söylemesi. Yani yalana benzeyen, aslında hakikatte yalan olmayan şeyden dolayı korkuyor kendisi hakkında İbrahim Aleyhisselam. Kime gitmemizi emredersin diye sorduklarında İbrahim Aleyhisselam Allah Teala'nın Risaletle görevlendirdiği ve onunla konuşarak diğer insanlara üstün kıldığı kul olan Musa Aleyhisselam'a gidinler. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam'ın yanına gelip içinde bulunduğumuz durumu görüyorsun. Rabbimizden bizim için şefaat dile Musa Aleyhisselam da ben size şefaat dileyecek makamda değilim. Kendi yaptıklarım dururken size nasıl şefaat edebilirim der. Burada da Musa Aleyhisselam'ın yaptığı İsrailoğullarından birini öldürmesiyle ilgili kıssası. Ona peki kime gitmemizi emredersin diye sorduklarında Allah Teala'nın kelimesi ve ruhu olan İsa bin Meryem Aleyhisselam'a gidin der. İsa Aleyhisselam'ın yanına gelip Ey Allah'ın kelimesi ve ruhu içinde bulunduğumuz durumu görüyorsun. Rabbimizden bizim için şefaatçi ol derler. Ancak İsa Aleyhisselam da onlara Ben size şefaat dileyecek makamda değilim. Kendi yaptıklarım dururken size nasıl şefaat edebilirim der burada İsa aleyhisselam kendi yaptıklarım dururken sözüyle hangi amelinden korkuyor ben bilmiyorum ona peki kime emri dersin diye sorduklarında İsa aleyhisselam Allah Teala'nın kendisiyle peygamberliği açıp kapadığı geçmiş ve gelecek tüm günahlarını bağışladığı için böylesi bir günde güven içinde huzura gelen kulun yanına gidin der bunun üzerine Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelip şöyle derler Ey Allah'ın Nebisi allah Teala peygamberliği seninle açtı. Yani e, o Ahmet bin Hanbeli'nin Meyseretul Fejr radıyallahu rivayet ettiği hadiste. Allah Resulü Aleyhisselam, Adem ruh ile ceset arasındayken ben Nebi idim buyurmaz sebebiyle böyle diyorlar. Ve yine seninle kapadı. Geçmiş ve gelecek tüm günahlarını bağışladığı için de böylesi bir günde huzura güven içinde geldin. İçinde bulunduğumuz şu <gülüyor> durumu da görüyorsun. Rabbimizden bizim için şefaat dile. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu ben yaparım der. Sonra da insanları toplayıp cennetin kapısına varır. Kapıyı çaldığında içeriden kim o diye sorulur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed diye cevap verdiğinde kapı açılır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gidip Allah Teala'nın huzurunda durur. Secde etmek için izin istediğinde kendisine izin verilir ve secdeye kapanır. Bunun üzerine Allah Teala kendisine ey Muhammed başını kaldır istediğini dile. Zira dilediğim verilecek şefaat et. Zira şefaatin kabul edilecek. Dilediğin duayı yap. Duana icabet edilecek buyurur. Sonra allah Teala kendisine daha önce hiçbir mahlukata nasip etmediği övgü, hamd ve senaları ilham edecek. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim, ümmetim, ümmetim diye yalvaracak. Sonra secde için yine izin isteyecek. İzin verilince yine secdeye kapanacak. Bunun üzerine allah Teala kendisine daha önce hiçbir mahlukata nasip etmediği övgü, hamd ve senaları ilham edecek. Ve kendisine ey Muhammed, başını kaldır, istediğini dile. Zira dileğin verilecek. Şefaat et, zira şefaatin kabul edilecek. Dilediğin duayı yap, duana icabet edilecek buyurur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem başını kaldırıp iki veya üç defa Rabbim, ümmetim, ümmetim diye yalvaracak. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde bir buğday veya arpa veya hardal tanesi ağırlığında dahi iman bulunan herkese şefaat edecek. İşte makamı Mahmud ve Ölmüş makam denilen de budur. Bunu İbn-i Asım, Es-Sünnede ve İbn-i Şeybe, Bukhar ve Müslim'in şartlarına göre bir isnatla rivayet etmişlerdir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadisinde buyurduğu gibi, Bütün peygamberler işte dua etme hakkını dünyadayken, yani makbul ile ilgili bir hakları vardı. Bunları dünyadayken kullandılar. Ben bunu ahirete, ümmetime şefaat etmek için saklıyorum buyuruyordu. İşte bu sebeple o Muhammed Aleyhisselatü Vesselam duasını böyle bir makama saklamıştır. İsra suresindeki şey de bu. Yani seni ölmüş bir makama çıkaracak diye Allah Azze ve Celle'nin vaadi bu. Yani bu İsra suresindeki ayetin tefsiri. Aynı zamanda Duha suresindeki وَلَسَّوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْدَ ayetinin de Açıklamasıdır. Yani belesaf ve ileride Rabbin sana verecek, verecek de verecek ve sen razı olacaksın, seni razı edecek ayetinde de bahsedilen budur. Yani Allah Resulü Aleyhissalatüssalâm ümmetinin barışlanmasıyla memnun edilecek. Kitabul ilim yani imanla ilgili hadisler böylece geçmiş bulundu zevcette. Kitabul ilme gelince Allah Azze ve Celle İlim hakkında, ilmin fazileti, alimlerin fazileti hakkında pek çok ayette bahsetmiştir. Bunlardan iki tanesi. Şöyle, Allah içinizden iman edenlerin ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Mücadele 11. ayet. Fatır 28. ayetinde de Allah'tan ancak kullarından alim olanlar korkar. Allah azizdir, gafurdur, başlayıcıdır, buyurmuştur. Yine, e Zümer suresinin 9. ayetinde hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diyerek e, ilim ehliyle öyle olmayanların bilenle bilmeyenin bir olmadığını bildirmiştir Allah Azze ve Celle. İlim talebinde İhlas 54. hadis Ebu Hureyre radiyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kendisiyle Allah Azze ve Celle'nin veçinin rızasının arandığı bir ilmi ancak dünyadan kavuşmak istediği bir nasip için öğrenen kimse kıyamet gününde cennetin kokusunu bulamaz. Bunu Ebu Davud, Ahmed bin Hanbel, İbn İbran, Hakim, İbn Mace, İbn Bişeybe, Müslidin de İbnu Vehb, Ebu Yala, Hatip Tarihinde ve Beyhaki El Methal'de ve Müslim'in şartlarına göre bir isnatla rivayet etmişlerdir. Bu hadis ile Nebi Aleyhissalatu vesselam bizleri dini ilimlerde, Allah'a yakınlaştıracak olan ilimlerde dünyalık talep etmeyi, yani dünyalık bir nasip, bu mal şeklinde de olabilir, makam şeklinde de olabilir, yani insanların gönlünde tat kurmak, onların gönlünü çelmek amacıyla öğrenir kişi veya onların mallarına hissedar olmak için, mal elde etmek için öğrenebilir. Bu amaçlarla öğrenen cennetin kokusunu bulamaz. Dünyada ilmi öğrenir ama bu amacına da dünyada ulaşır ve Allah ona ahirette bir nasip bırakmaz. Burada ilmi, dini ilimleri, şer'i ilimleri sadece Allah rızası için öğrenmeye teşvik ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Eskiden bu daha bir yani imtihan olarak vicdanlara hapsolmuş bir vakaydı. Çünkü ee, hicretin ikinci üçüncü asırlarında e, ilmin bir değeri vardı, alimlerin bir değeri vardı ümmet içerisinde. Yani şer'i ilimleri öğrenen kimse, Kur'an ezberleyen, Sünneti ezberleyen, bu konularda ilim sahibi olan veya diğer e, işte Arap dili olabilir veya fıkıh ilmi olabilir bunun gibi e, kulun kendisiyle Allah'a ibadet etti, Allah'a yakınlık sağladı ilimleri öğrenen kimseler aynı zamanda dünyayla da iptila ediliyordu. Bunlar makam sahibi yapılıyor. Ee, mesela belli makamlara Kur'an bilmeyenin getirilmemesi, hadis bilmeyenin getirilmemesi esastı şer'i devletlerde. Yine insanların gönlünü çelmek, heva e, bunun gibi şeyler o zamanlarda daha fazlaydı. Şimdilerde ise e, şer'i ilimleri öğrenen ve Sahip, bunlardan sadece sahih olanı talep eden, yoksa mesela gayrimeşru, insanların dünyalıklarında yağcılık yapabilecekleri, ilahiyatçıların öğrendikleri ilimler gibi, insanların hevalarına göre fetva verilen ilimler gibi yollarla yine insanlar dünyalık elde ediyorlar veya e, makam tarzı şeyler ile insanların gönlünde e, yer etmeyi amaçlıyorlar. Yani bu imtihan halen devam ediyor ama e, bunun Eskisi kadar pariz olmadığını söyleyebiliriz. Ama bu imtihan kıyamet gününe kadar tabii ki devam edecek. Yani doğru bir menheç üzerinde doğru bir ilim öğrenmiş, doğru bir sahih bir ilim konuşmasına rağmen e, vicdani boyutta riyaya düşen veya hevaya kapılan e, kimselerde söz konusu olabilir. Yani bu, bu işin vartalarından biris. Yani hadis her halkarda Müslüman'ı ilim öğrendiği zaman mutlaka bununla sadece Allah Azze ve Celle'nin rızası için e, böyle bir amaç taşımasına yönlendiriyor. 55. hadis dünya işlerinin alim olup ahiretin cahili olmak hakkında. Ebu Hureyre radiyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah kibirli olan kaba kimseye, sokaklarda bağıran, böbürlenerek yürüyen şişman kimseye, gece leş gibi yatıp gündüz eşek gibi çalışan, Dünya işinin alim olup, ahiret işinin cahil olan kimseye buğz eder. Bunu Müslüm'ün şartına göre bir isnatla İbn-i İbban. İsmail el-Esbahani, kıvam Sünne, lakab-ı maruf. Esbahani, Et-Tergib ve terhipte, Ebu Şeyh el-Esbahani, El-Emsal'de. Mustağfiri, Fazaylul Kur'an'da. El-Hannâ'i, Hannâiyyat'ta. Deylemi, tarihinde Hatip ve Süneninde Behaki rivayet etmişlerdir. Evet, kibirli olan kaba kimse bu hadiste Allah Azze ve Celle'nin buğz ettiği kimseler arasında sayılıyor. Yani büyüklenen, kabalık yapan, Müslümanlara karşı kabalık eden kimse, sokaklarda bağıran bu mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın önceki kitaplarda bahsedilen, zikredilen vasıflar arasında o sokaklarda Bağırmaz, kabalık yapmaz bunlar sayılıyordu. Yani onun güzel ahlakındandır bunlar. Bu bütün Müslümanların da e, bu ahlaka sahip olması için bir yönlendirmedir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben güzel ahlakı, ahlakın kerim olanlarını tamamlamak üzere gönderildim buyuruyor. Yani gören, gönderildiği şey tevhid ile beraber güzel ahlaktır aynı zamanda. Bu sebeple peygambere tabi olmak isteyen bütün Müslümanların mutlaka Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel ahlak hasletlerini örnek alması lazım. Bunun içinde kibirli ve kaba olmaktan sakınması, sokaklarda bağırıp çağıran, gürültü yapan bir kimse olmaması, böbürlenerek yürümemesi, böbürlenerek yürüyen şişman kimse diye bildiriliyor. Yani çok yemeği seven, dünyaya düşkün ve kibirlenen kendini beğenen bir kimse olmaması, gece leş gibi yatıp gündüz eşek gibi çalışması, yani dünya için çalışması, gece leş gibi yatması da ibadetten mahrum birisi olmaz. Gece ibadetinden en azından bir Kur'an okumak olsun, Allah Azze ve Celle zikretmek olsun, dua etmek olsun, namaz kılmak olsun, bu gibi ibadetlerden nasibini almaya, fakat gündüz de eşek gibi dünya için çalışan, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle bir benzetme yapıyor. Ve dünya işinin alimi olup, ahiret işinin cahil olan kimse. Bütün bunlar Allah Azze ve Celle'nin buğz ettiği sıfatlardır. Dünya işlerinde kişi ihtiyaç duyduğu bir şeyi, işte ben öğrenemem, ben cahilim, benim aklım ermiyor, benim dilim dönmüyor, bu gibi mazeretleri hiç sunmaz. Derhal eğer mutlaka bir şey öğrenmesi gerekiyorsa, ilkokul mezunu olan veya hatta hiç okuması yazması olmayan adam bile mesela ehliyet aldığını görürüz veya dünyalık bir şeyse internetten araştırmak yoluyla da olsa bir şeyleri araştırıp onu mutlaka elde ettiğini görürüz ama ahiret işiyle ilgili olan konularda hiç alakası olmaz. İşte nasıl yapacağız, nasıl öğreneceğiz, nasıl bileceğiz vesaire Allah azze ve celle'nin kınadığı, bu ettiği hasletlerden bu da. Dili alim olan münafıktan sakınmak. İmran bin Hüseyin radıyallahu <gülüyor> anh de Resulullah aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Muhakkak ki benden sonra sizin hakkınızda en korktuğum şey dili alim olan her münafıktır. Bunu Fir'i abi sıfatun nüfakta Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göre rivayet etmiştir. Aynı zamanda İbn-i İbban, Taberani e, rivayet etmişlerdir. Dili alim olan her münafık yani Kalbi iman etmese bile ağzı iyi laf yapan kimseler. Yani siz bunların konuşmalarından dolayı etkilenirsiniz. Hislerinize hitap etmesinden dolayı etkilenirsiniz. Sizin aklınızda en çok bundan korkarım diyorlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Allah Azze ve Celle Münafık'un suresinde başlarında münafıkların vasfılarını anlatırken işte bakarsın görünüşleri hoşuna gider. Şekil olarak gösterişli derler. Konuştuklarında sözlerini dinlersin. Niye? İyi laf yaparlar, edebiyat parçalarlar, hislere hitap ederler, lafı iyi becerirler ama münafıktırlar. Böylelerinden sakındırıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Burada özellikle ilim vasfıyla ön plana çıkan e, münafık. Yani dili alim, dilinden ilim dökülür ama onunla amel etmediğinde e, münafıktır. Yani amele sokmaz ama ağzı iyi laf yapar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetini böylelerinden sakındırıyor. Demek ki kişinin ölçüsü ilim ehliyle ilgili belirleyeceği ölçülerden birisi asla ağzının iyi laf yapması olmamalı. Musa Aleyhisselam dili pertekti. İyi konuşamıyordu. Ama Allah Azze ve Celle onu peygamber olarak, Resul olarak görevlendirmişti. Yani çocukluğunda başına gelen o bir kor parçası ağzını almaz sebebiyle dilinde pelteklik vardı, iyi konuşamıyordu. Yani güzel konuşmak alimliğin şartlarından değildir. Lafı iyi becermek alimliğin şartlarından değildir. Alimlik Allah korkusuyla alakalı bir şey. Derste hocaya yakın durmak. 57. hadis Semura bin Cündup, Nebi aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu Zikirde, hutbede hazır bulunun ve imama yakın durun. Zira kişi öyle geri durmaya devam eder ki sonunda cennete girse bile geri bırakılır. Bunu hakim Ebu Davud, Ahmet bin Hanbel, Taberani, Beyhaki Bukhari'nin şartına göre bir isnapla rivayet etmişlerdir. Şüphesiz hutbe veya vaaz yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ve ashabının yapmakta oldukları hutbe, vaaz ve ilim dersi bütün bunlar da İmama yakın durmak tavsiye ediliyor, emrediliyor. Ee, niye? Çünkü bu adizin, hatibin söylediği şeyi işitsin. Bunu işitmeyecek kadar uzaklaşmak, yani ona ilgisiz durmak kınanıyor. Kişi böyle ilgisiz kalırsa şayet, ilgisiz durmaya devam ederse, cennete girse bile geç girer, geri bırakılır. Veya cennetteki dereceleri e, düşük olabilir diye bir uyarı. Bekir oğullarından iki kişi dediler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i teşrik günlerinin ortasında hutbe verirken gördük yani teşrik günleri kurban bayramı diye bildiğimiz günler Zilhicce'nin e, o kurban bayramına denk gelen günleri biz onun bineğinin yanındaydık bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mina'da verdiği hutbedeydi bunu Ebu Davud Beyhaki Müslüm'ün şardına göre bir isnabla <coughs> rivayet etmişlerdir. Bu da işte hutbe esnasında e, Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sahabenin yakın, yanına durmak için hırs olduklarını gösteren rivayetlerden birisi. Meclislerin hayırlısı geniş olanıdır. El dokuzuncu hadis. Abdurrahman bin Ebi Amra el Ensari Rahimullah dedi ki, Ebu Said el Hudri radıyallahu anhu, kavminden birinin cenazesine çağrıldı. İnsanlar meclislerine oturuncaya kadar sanki geri durur gibiydi. Sonra geldi. Topluluk onu görünce birbirlerine kaldırarak yer vermek istediler. Ebu Said radıyallahu an dedi ki, Dikkat edin, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Meclislerin en hayırlısı en geniş olanıdır. Ebu Said radıyallahu an sonra eğildi ve geniş bir yere oturdu. Bunu İbn-i Beşkuval es tarihi ulema il-endülüs'te, Bukhariya'da bir müfrette hakim Ahmet, Ebu Davud, Ab bin Hümeyat, Kuzayi, Hatip, e, Hatip Camii Ahlakı-ı Ravide, Beyhakişu Abul İman'da ve El-Adab'da e, Bukhariya'nın şartına göre bir isnatla rivayet etmişlerdir. Burada meclislerin en hayırlısı geniş olandır kavliyle kast edilen, yani meclisin dar bir meclis değil de halkanın, ilim halkasının oldukça geniş olması, yani girenin zorlanacağı değil de rahatlıkla yer bulacağı bir yer olmasına teşvik edildiğine işaret ediyor. Mescitte ilim dersi Allah yolunda cihat gibidir. 60. hadis seil bin Sa'd Es Saidi radıyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şu mescidime ancak bir hayır öğrenmek veya öğretmek için giren kimse Allah yolundaki mücahit konumundadır. Kim de başka bir şey için girerse beğendiği fakat başkasına ait olan bir şeye bakan kimse konumundadır. Bunu Ebu Hafs Ömer bin İbrahim el-Kettani hadis cüzünde el yazma bu. Taberani Mucemül Kebir'de i̇bn Necar Neccar Semine Semine'de Bukhara ve Müslim'in şartlarına göre bir isnatla rivayet etmişlerdir. Evet mescide bir hayır öğrenmek veya öğretmek için giren kimse Allah yolunda cihad eden kimse gibidir. Onun konumundadır. Yani o ecrini alır. Böyle bir büyük ecrini alır. Kim de başka bir şey için girerse, yani hayır öğretmek veya öğrenmek için değil de başka bir şey için girerse, o da beğendiği fakat başkasına ait olan bir şeye bakan kimse konumdadır. Yani bir şeye bakarsın, hoşuna gider ama ondan hiçbir nasipini olmaz, eli boş geri dönersin. İşte mescide giren, başka bir gayeyle giren kimse de böyle eli boş döner diye benzetme yapıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ebu Hurey R.A. 61. hadis Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kim şu mescidime ancak hayrı öğrenmek veya öğretmek için gelirse o Allah yolunda cihad eden konumundadır. Kim de başka bir şey için gelirse başkasına ait bir eşyaya bakan kimse konumundadır. Bunu Müslüm'ün şartına göre bir isnatla Ebu Yala, Ahmet bin Ambel, İbn-i İbdan Hakim, İbn-i Mace, İbn-i ve Şuab-ı Liman'da Beyhaki rivayet etmişlerdir. 62. hadis Enes bin Malik bir adam kardeşini Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayet etmeye geldi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki belki sen ancak onun sebebiyle rızklandırılıyorsundur. Bu lafızda bu şekilde Es-Sehmi tarih-i Cürcan'da Müslüm'ün şartına göre rivayet etmiştir. Aslında bu kısa uzun, biraz daha uzun aktaracağım şimdi. Hakim Ziyav-ül Magdesi, Tirmizi, Bezzar, Ru'yani Hilyat-ül Evliyada, Ebu Nuaym Beyhaki El-Methal'de, İbn-i Adi El-Kamil'de e, rivayet etmişlerdir. Sadece Müslüm'ün şartına göre bir isnatla rivayet eden Es-Sehmi'dir. tarih Cürcan'da. O sebeple onun metnini aldık. Onun metni kısa. Diğerlerinin ki sahih bir isnatla geliyor ama ricali içerisinde Bukhari ve Müslim ricalinin tamamını oluşturmadığı için e, onların metnini almadık. Onların metni şu şekilde... Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanda iki kardeş vardı. Bunlardan biri Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelirdi. Yani ilim öğrenmeye gelirdi. Diğeri de sanatkar idi. Sanatkar olan kardeş Nebi sallallahu aleyhi ve selleme diğer kardeşini kendisine yardım etmediği için şikayet etti. Bu üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Belki de sen o kardeşin yüzünden rızıklandırılıyorsun. Yani bu gösteriyor ki bu hadis e, ilim talep etmek, Allah yolunda ilim talep etmek, e, rızıklandırılmanın sebeplerinden birisidir. Bu kişinin, kardeşinin, yakınlarının bakımını üstlenen kimselerin rızıklandırılmasına bile olsa böyle bir sebebiyet bağı vardır. İşte bu iki kardeşlerin birisi de işte dünya işlerinde sanatkarlık, zanaatkarlıkta çalışırken, bu kardeşim bana yardım etmiyor sürekli işte ilim meclisinde. Allah Resulü Aleyhisselatü onlara böyle bir yol tarif ediyor. Yani sen işine bak, işine Rızkın konusunda ilim talep eden bu kardeşine de yardımcı ol. Çünkü sen onun sayesinde rızıklandırılıyorsun. Yani Allah'tan sana rızık gelmesinin sebebi kardeşinin ilim yolunda olması. Sen de ona ilim yolunda destek olduğun sürece Allah senin rızkına bereket verir, genişlik verir diye bir yönlendirme. Evet, 63. hadis. Kays bin Ebi Hazm Raymullah. Dedi ki, Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh hutbe verdi ve şöyle dedi. Ey insanlar, sizler şu ayeti okuyor ve Allah'ın koyduğu yerden başka bir yere koyuyorsunuz. Ey iman denler, siz kendinize bakın. Siz hidayet bulduktan sonra sapanlar size zarar vermez. Maide 105 Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu iştim. Muhakkak ki insanlar aralarında kötülüğü görür de karşılmazlarsa yakında Allah onlara cezasını genelleştirir. Bunu Ahmet İbn-i İbban, Ebu Yala, İbn-i Şarkı, Muhsinedü Said'te, Bukhar ve Müslim'in şartlarına göre bir isnatla rivayet etmişlerdir. Ebu Bekir radiyallahu anh kendi zamanında bazı insanların bu ayetin zahirine göre bazı yorumlarda bulunarak emri maruf ve ney münkeri terk etmelerine bir reddiye veriyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın. Hadisiyle Bu aynı zamanda bid'at ehline, yanlış anlayışlara, batıl tevhillere reddiye vermenin de delillerinden birisidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle bir ayet hakkındaki yanlış anlamayı gideriyor. Bu nedir? İşte siz kendinize bakın ey iman edenler, siz hidayet üzere olduktan sonra sapıtanlar size zarar vermez. Buradan bazıları, bu ayetten bazıları işte biz e, hiç kimseye emri maruf, yani, yani mümker yapmayalım, herkes kendi işine baksın diye bir mana çıkarmışlardı. Ebu Vekir Radyalan'ta diyor ki işte insanlar arasında kötülüğü görür de karşı çıkmazlarsa, buna mani olmazlarsa muhakkak Allah onların cezasını genelleştirir. Onların e, musibetini genelleştirir. E böyle de olmuştur. Yani batıla karşı çıkılmaması sebebiyle haklın yerini batıl, sünnetin yerini bidat, tevhidin yerini şirk, hidayetin yerini dalalet almıştır. Ee, bu sebeple Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer bir hadisinde bahsettiği bir duruma düşmüş vaziyetteyiz. Ebu salibet Huşeni, Amr bin As ve daha başka sahabilerden gelen rivayetlerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, herkesin kendi görüşünü beğendiği, dünyaya boyun eğdikleri, dünyayı ahirete tercih ettikleri, cimriyle boyun eğdiklerini ve hevaya tabi olduklarını görürsen, umumun, genelin işini bırak sen, kendi özel işine bak, bunlarla ilgilen diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahir zamandakiler için bir yönlendirmesi var. Ama bu yönlendirmenin geçerli olabilmesi için bu şartların yerine gelmesi lazım. Ebu Bekir zamanda bu şartlar yerine gelmemişti. Yani insanlar işte kendi görüşünü beğeniyor değillerdi. Yani NASA karşı bir mezhep, bir rey ekolü, bu tip ekoller e, tutmamışlardı. İşte hevaya tabi olup dünyayı tercih ederek ahireti boşlamamış. Böyle bir durumlar söz konusu olmamıştı. Bu sebeple insanların bu tavırlarına karşı çıktı. Ama bizim zamanımızda işte herkesin kendi görüşünü beğendiğini gördüğün zaman diyor herkes kendine bir yol edilmiş. Adama hadis getiriyorsun. Bu işte Ahmet bin Hanbel'in mezhebine göre diyor. ya da Ahmet bin Hanbel'in müsnedinden hadis getiriyorsun. Diyor ki ben diyor Hanefi'yim diyor. Bu Ahmet bin Hanbel'in müsnedi. Aynen böyle diyor. Bunun gibi şeylerle karşı karşıyayız. İşte böyle zamanda tutup da insanlara zorlama yapmaya kalkma. Sen kendini kurtarmaya bak. Yani fitneye sebebiyet verme. Yoksa bu işlerde aşırı gitmek, yani bunun ucunu çokça körüklemek, dayatma yapmak, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın az önce hatırlattığımız, işte benden sonra birbirinin boynunu uğran küffara dönmeyin hadisinde belirttiği sakıncaya düşmeye sebebiyet verir. Müslümanlar kamplaşmalara, gruplaşmalara düşer. Bu sefer hakkın temsilcisi olan insanlar dahi hevaya uyarda başkalarına zulmeder pozisyona gelebilirler. Mesela cehaletin mazur görülmemesi, tevlim mazeret görülmemesi, işte bu konuda herkesin bir olmaması, zamanın, zeminin, kişiden kişiye, yerden yere, bölgeden bölgeye değişmesi gibi şartların gözetilmemesi gibi sebeplerle en basit bir şeyden bir Müslümanın diğer bir Müslüman tekfir etmesi gibi bir durumla karşı karşıya kalması mümkündür. Bu sebeple umumi nasihatinde ilmehli olanların e, işte, reddiye vermesi haricinde Müslümanların genelinin yapması gereken şeyi bildiriyor Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Sen kendi işinle ilgili herkes bir görüş tutturmuş, sen bu görüşten... Çeviremiyorsun adamı. Yani bir delil söylüyorsun Allah'tan veya Resulü'nden. Fakat adam o delile rağmen başka bir yorum. Mesela diyorsun ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sol elle yemeği yasaklamıştır diyor. Diyorsun. Yani şeytan sol eliyle alır verir, yer, içer. Bundan yasaklamıştır Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hadis açık ama adam yorum yapıyor. İşte eskiden insanlar diyor sol elleriyle hacet e, istinca yapıyorlarmış hacet giderdikleri zaman o onun içinde şimdi tuvalet kağıdı var falan filan diyor ne yapıyor e, bu hadisi umursamıyor. sol eliyle yemeye devam ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayat dönemine bakalım gencin birisi yanında sol eliyle yiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sağ elinle yediyor. Yemiyorum yiyemiyorum diyor yiyemez ol diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve o gencin eli koruyor elini artık ağzına götüremez oluyor işte biz sadece bu pozisyondayız Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bu hadisi buna benzer Nasları söyleriz Baktık adam yorum yapıyor Fıtır parayla verilmez Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yiyecekten emretti diyorsun O yorum yapıyor İşte sen adama pirinç verirsen şöyle olur da böyle olur da falan filan O onun işine yaramaz ona para daha çok yarar Öyle mi? İyi kardeşim sen kendi yoluna ben kendi yoluma Ben sünnete uymaya devam ederim senin vebalinde artık Allah'a kalmış. Müslümanın böylesine sabretmesi gerekiyor. Toplum içerisinde bu gibi vartalara böyle sabretmesi gerekiyor. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ve onun sünnetine karşı böylesine hafife alıcı, aşağılayıcı, saygısızlık ifade eden bu gibi tavırlar gösterenlere karşı da e, sanki hiçbir şey yapmamışlar gibi hiçbir tavır göstermeden durması da yakışmaz. Yani ona göstereceği tavır hadislerde bildirilmiştir. Baktın adam bidat yorumunu tutmuş, sünnete karşı aklını beğeniyor veya başkasının aklını, reyini, yorumunu beğeniyor. O durumda onunla e, ilgilenmezsin, bağ kesersin, uzak durursun, sen kendi işine bakarsın, kendini kurtarmaya bakarsın. Eğer bunu yapmazsan, bakın, Müslümanın yapacağı iki şey var. Şayet emri maruf ve nehyanın münkerden anlıyorsa bunu yapmak. Eğer bunu yapmıyorsa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Umumu bırak, kendi işinle ilgilen özel işinle ilgilen diyor. Bu ne demek şimdi? İşte i̇bn Mesud, Mesut, Eb Musel Eşari ve daha başka sahabilerden gelen rivayetlerde diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, sizler önceki ehli kitap, işte bir münker gördükleri zaman uyarıyorlardı onların alimleri. Bundan yasaklıyordu. Fakat onlar bu yasakları, emirleri dinlemedikleri zaman, yani günahlarına devam ettikleri zaman... Buna rağmen beraberce yiyip içmeye devam ediyorlardı. Yani teşrik mesailerini kesmediler. Yani o yaptırımları uygulamadılar. Yaptırım derken işte gücü yetiyorsa, yaptırım. Gücü yetmiyorsa bağı kesmek. Fısk elinden bağı kesmek. Bunu yapmadılar. Ne yaptılar? Beraberce hiçbir şey yokmuş gibi dostluklarına, muhabbetlerine devam ettiler. Bunun neticesinde... Ayette bildirildiği gibi, Maide suresi 72 miydi ayet? Ayette bildirildiği gibi, kalpleri birbirine benzedi, diyor Allah Azze ve Celle. Bunun sebebiyle, onlar, işte, Davud Aleyhisselam'ın, Süleyman Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın, diliyle lanetlendiler. Bu sebepten dolayı. Demek ki, şayet biz, Allah ve Rasulünün nasları karşısında saygısızlık yapan, Allah ve Rasulü'nün önüne geçen, Allah'tan korkmayan, bu gibi kimselerle karşılaştığımızda, kendisine nasıl hatırlatıldığında bunu dinlemeyen, bilakis reyini veya başkasının reyini ön plana çıkaran kimselerle karşılaştığımızda yapacağımız şey emri arzu yapmışız, dinlememiş zaten. Yapacağımız şey artık bağı kesmektir. Hiçbir şey yokmuş gibi bir muamele değil. İlla o hareketten dolayı bir tavır koymaktır. Bunu yapmazsan kalplerin birbirine benzemesi söz konusu olur. Bu sebeple de peygamberlerin lanetine uğramak söz konusu olur. Geçmiş ümmetlerde bu olmuştu. Yani emr-i maruf ne yani münkerin boyutu e, böyle şekillenmiştir. Bizim için işte herkesin kendi görüşünü beğendiğini gördüğün zaman bırak insanlarla uğraşma, onlarla vakit kaybetme, illa döndüreyim diye uğraşma. Yani sen bir münkerini göreceksin, adam mesela altın yüzük takıyor, uyardın, o umursamıyor. Belki hadis inkarcısı, belki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yasağını umursamıyor, yorum yapıyor vesaire vesaire. He ben işte bu altın yüzüğe ses çıkarmayayım da onunla muhabbetime aynı şekilde devam edeyim. Ben ona daha önemli şeyleri anlatayım. Veya daha başka şeyler, dinlediği kısmını anlatayım, dinlemediği kısımda da es geçeyim. Böyle bir tarz bir hareket tutulması demek, senin kalbinin o kimsenin kalbine benzetileceği demektir. Ayet bunu bildiriyor. Evet, azabın umimileşmesi de bu gibi sebeplerden dolayı. Yani, cumartesi yasağını delenler, İsrailoğullarından belli kimselerdi. Hepsi değildi. Ama diğerleri, o bu yasağı delenlerle ilişkilerini kesmediler. Bu yüzden azap hepsine birden geldi. Hepsi de maymunlara ve domuzlara çevrildiler. Yok işte şu yaptıydı, şu yapmadıydı değil. Evet, ilmin hakikati korkudur. 64. rivayet. Mesruk, Raymullah dedi ki, Mesruk bin Ecda, kişiye ilim olarak Allah korkusu yeter, kişiye cehalet olarak ilmini beğenmesi yeter. Mesrurayim Allah dedi ki, hakiki bir kimsenin içinde yalnız kalıp günahlarını hatırlayacağı ve bunlardan dolayı Allah'tan bağışlanma dileyeceği meclisleri olmalıdır. Bunu Darimi, Ahmed bin Amr Zühd de, Hennat de, İbne Bir şeybe, İbner Rabi Muçem'de, İbner Sahir tarihinde, İbni Tabakatında... Ebu Naim Evliya'da... ve Behaik Şura İman'da, Bukhar ve Müslim'in şartlarına göre bir isnatla... rivayet etmişlerdir. Evet, ilim olarak Allah korkusu yeter. Cehalet olarak da kişinin ilmini beğenmesi. Ya ben ne kadar çok şey biliyorum, ne kadar iyi biliyorum, ne kadar iyi beceriyorum bu ilmi diye böyle bir e, duygaya kapılması yeter. E, ve diyor ki yalnız kalıp da işte kişinin günahlarını hatırlaması, bundan dolayı Allah'tan bağışlama dilemesi, böyle oturumlar, böyle meclisleri mutlaka olmalı. Yani mesela gece namazı gibi, gece namazından sonra dua etmek gibi. E, hakiki bir insanın, yani erkek denilen Hakiki bir erkeğin böyle meclisleri olmalı, Allah'tan bağışlanma dilemeli diyor. Sahabenin birbirinden rivayeti, 65. rivayet, Bera Radiyalan dedi ki, Bütün hadisleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bizzat duymuş değiliz. Ancak arkadaşlarımız ondan duyduklarını bize anlatırlardı. Develeri gütmemiz bizi bundan alıkoyardı. Bunu Müslim'in şartına göre bir istinadlı Abdülgani el Mahdi'si Nihayetül Murad'da Ahmet bin Anbel hakim rivayet etmişlerdir. Ee, sahabe mürseli deniliyor bu tür rivayetlere. Yani sahabe bir hadisi bizzat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan işitmemiş de kendisine başka bir sahabe rivayet etmiş. Sahabelerden bu rivayetler çoktur. Yani bütün sahabeleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın her meclisinde bulunmuş değil. İşte burada örnek veriyor. Develeri gütmemiz. Ebu Hureyir Radiyallahu anh anlattığı başka bir sebep. işte kimisin ticaret alıkoydu diyor. Yani ee, Kimisini savaşlar, cepheler koydu Yani sürekli Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam meclisinde bulunamadılar. Yani bize bir sahabeden bir hadis sabit olduğu zaman o sahabe bizzati Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan işitmiş olmayabilir de başka bir sahabeden de işitmiş olabilir. Bu da sıhate bir zarar vermez. Yani hangi sahabeden işittiğini bilmememiz sıhhate zarar vermez. Yani böyle bir mürsel e, hüccet olma, sayıh olma derecesinden asla düşmez. Çünkü sahabenin tamamı Adildir, aduldur. Onlar arasında şahitle kabul edilmeyecek kimse yoktur. Allah Azze ve Celle Allah Resulü ve Vesselam'ın ashabını peygamberi için onun dinine şahitlik etmeleri için seçmiştir. Bunlar seçilmiş kimselerdir. Bu sebeple ismini bilmiyor olmamız e, bir zarar vermez. Sahabe Mürseli de hüccettir. Haberi araştırmak. 66. rivayet Ubay bin Kab Müslüman olduktan sonra okuduğum bir ayeti Başkası başka bir şekilde okuyunca kalbime şüphe girdi. Bu ayeti bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okutup öğretti dedim. O da bana da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okutup öğretti dedi. Bunun üzerine hemen Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim ve Ey Allah'ın Nebisi bu ayeti bana şöyle öğretmiştin değil mi diye sordum. Evet buyurdu. Bu defa o adam bu ayeti bana şu şekilde öğretmemiş miydin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine evet dedi ve şöyle devam etti. Cibril ve Mikail bana geldiler. Cibril sağıma, Mikail soluma oturdu. Cibril, Kur'an'ı bir harf üzere oku dedi. Bunun üzerine Mikail de bana fazlalaştırmasını iste dedi. Ve bu şekilde yedi harfe kadar çoğalmış oldu. Her harf şive ve lehçe, yeterli ve şifa kaynağıdır. Bunu Nesai Ahmet i̇bn İbn, Bukhar ve Müslümin şartlarına göre sahip bir isnatla rivayet etmişlerdir. İman babında mıydı bu farklı kıraatların, açıklamasını yapmıştık daha önce. Burada konuyla ilgili olan, ilim babıyla alakası olan kısım, hakkı araştırmak. Gelen haberi araştırmakla ilgili. Şimdi ihtilaf vukuunda Allah'a ve Resulüne döndürün. Herhangi bir şeyde çekişirseniz onu Allah'a ve Resulüne döndürün diyor Allah Azze ve Celle. Burada da iki sahabe diyor ki, Allah Resulü bana böyle öğretti, öteki de böyle öğretti diyor. Burada bir çelişki gibi görünen bir şey var. Bunun üzerine Allah Resulü ve Vesselam'a gidiyorlar ve diyorlar ki, sen bana böyle öğretmedin mi? Diğeri de diyor, böyle öğretmedin mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ikisinde de tasdikliyor. Şube Rahimullah dedi ki, 67. rivayet, katade hadis rivayet ederken nasıl söylüyor diye ağzına dikkatle bakardım. Haddesena dediği zaman yazardım. Bunu İbnül Cadd Müsned'in de Bukhari'nin şartına göre bir isnatla rivayet etmiştir. Her ikisi de tabinin bir alimlerinde. E, bu eser Bukhara ve Müslim'de Şube an katade diye ananeli e, şekilde gelen rivayetlerin sırrını ortaya koymakta. Zira şube katadenin tedlisi size yeter demiştir. Yani katadeyi tedlis yapmakla niteleyen kişi şubedir. Ama şubenin kendisi diyor ki ben katadenin rivayetleri hakkında dikkatli davranırdım. Haddesena dediklerini yazardım. Haddesena demediği zaman, anane yaptığı zaman onları almazdım. Yazmazdım diyor. Bu da gösteriyor ki şayet Şube an de diye bir rivayet geldiği zaman böyle bir rivayette asla tedris şüphesi yoktur. Çünkü Şube e, Katade'nin tedrisinden sakınmıştır. Bunu belirtmiştir. Yani onun tedrisini bilen tek kişi, yegane kişi ve onun tedrisinden sakınlığını belirtiyor. Yine hakkı araştırmak hakkında 68. rivayet. Bunu da bir sonraki derse bırakalım. İlim ilim babı devam edecek. Subhaneke Allahümme ve ve eşhedene ve estağfuruke ve